Bu kardeşimiz iki soru soruyor, birisi dört mezhebin kurulmasındaki hikmet, dünya öküzün boynusunda gibi sözler var diyor, bu hikmeti izahı nedir diyor. Mezhepler mevzundaki soru bu, çok defada inanmayanlar tarafından bir diyalektik olarak soruluyor, sadece efkarı bulandırmak için. Hak bir olur, mezheplerin taadüt etmesi bir olan hakla nasıl tehlif edilir? Bunun temelinde bu vardır. Esasen dört tane mezhep kurulmuş diye bir şey yoktur, bir mesele yoktur. Mezhep, Arapça bir kelimedir. Vehebe, yertebu, kökünden gelir. Bunun ismi, zamanı, ismi, mekanı tutulup gidilen bir yol demektir. Bir yöntem demektir. Din anlayışında, şeriatı kavramada, resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hayatıyla İçtimai hayata bakar tarafıyla, ibadete bakar tarafıyla, akideye bakar tarafıyla, kavrama, o mevzuda bir kısım tevil ve tefsirlerde bulunma ve böylece bir ekol meydana getirme, buna mezhep diyoruz. Mezhep imamları mezhep kurmak için uğraşmamışlardır. Mesela bunların en ilki diyeyim, Sevriye Muatır, Ebu Hanife bizim mezhep imamımız. Hicri 80 senesinde dünyaya teşrif buyurmuş, Hicri 150 senesinde vefat etmiştir ki bir iki sahabiyle görüştüğü söylenir. Belki Ebu Hanife'nin yaptığı şey sahabeyi-i kiramdan ve sahabeyi gören tabiini İslam'dan efendimizin ahval, etvar ve davranışlarına dair meseleleri alıp tespit edip bir araya getirme olmuştur. Ebu Hanife köfede yetişmiştir. Kufede hangi hava, hangi efkar hakimdir, normal olarak Ebu Hanife o havanın tesirinde yetişecektir. Hadise, sünnete müracaat etmiş, örfün tesirleri olmuş, kendi kendine Ebu Hanife'nin hadis ve ayet anlayışı, teferruatta, usülde ayrılık yok zaten teferruatta, mesela namazda, her rekatta giderken ellerini kaldırma meselesi, Ebu Hanife öyle anlamamış ama Şafi'ye öyle anlamış. Mesela kan çıktığı zaman abdestin kaçmaması. Şafii abdest kaçmaz anlamış, Ebu Hanife kaçar anlamış bunları art edeceğim. Ebu Hanife kendi anlayışlarını kitaba getirmiş, ben mezhep kuruyorum dememiş. Demiş ki sünnet ve hadislerden teferruata ait meseleler bunlardır demiş. Daha sonra zuhur eden i̇mam Malik, o da kendi yetiştiği şartlar içinde yine teferruata dair meseleleri değerlendirirken, müracaat ettiği şahıslara göre, masada göre, aldığı kültüre göre çok cüz'i farklar dahi olsa, bazı farklarla o da kendi tedvinatını yapmış. Büyük kitabı, hadis kitabı, muvatta'ı meydana getirmiş, fetvalarını da onun içinde toplamış. Onun talebesi i̇mam Şafii, i̇mam Malik-i harfiyen bağlı olmakla beraber, çok meselelerde İmam-ı Şafii'nin anladığı meseleleri doğru anlamadığı kanaatına varmış bir imamdır. Hatta şu çok enteresandır. İmam Şafii Malik'ten sonra kürsüye çıkmış. Halk heyecanla kendisini dinliyor. İmamı Malik'ten daha parlak bir insan. İmamı Malik'in derslerini onunla beraber devam edenlerden bir tanesi. Tunusi gibi, İmam Muhammed gibi kimselerden bir tanesi ayağa kalkarak "Allah'ım şu Şafii'nin canını al yoksa İmamı Malik'in mezhebini yok edecek bu adam." demiştir. Taassup içinde i̇mam Şafii Hazretleri bir mezhep kurma sevdasına düşmemiştir. Kendinden evvel yaşamış olan büyük imamlara hürmetle beraber, bazı noktalarda onların anlayışının, teferruata dair anlayışının doğru olmadığı kanaatına varmış, doğru anladığı şekli getirmiş kitabına koymuş. Tedvin ettiği büyük kitabın adı el -üm. ana manasına fıkıhtan müracaat edilecek tek kitap manasına el demiş. Kütüphanelerimizde bulunan bir kitap görüyoruz. İmam Ahmet Hanbel ondan daha sonra gelir. O meseleyi hadislere irca ederek, 40 bin hadisi muhtebi bulunan El-Müsned'ini meydana getirmiş. Ve bunu yaparken de rivayete nazaran, bir milyon hadisin içinden seçmiş meydana getirmiş. O da mezhep kurmayı düşünmemiş. Fakat hadis ve ayetleri anlayışını ortaya koymuş, kendi kendine arkasında toplananlar olmuş, bir mezhep vermiş kendi kendine. Binaenaleyh başta şunu anlayacağız. Hiçbir mezhep imamı, mezhep kurma sevdasıyla farklı kurar gibi ortaya atılmamışlardır. Belki anlayışlarını kitaplara yazmışlardır. Usülde anlayış farkı yoktur, teferruatta anlayış farkı vardır. Anlayışlarını kitaplarda tespit edince, onu parlak, cazip bulan onun arkasında toplanmış, onu parlak ve cazip bulan onun arkasında toplanmış. Ve bu müntehilerin arasında da muhalefet olmamıştır. Ne kadar olmamıştır? İmam Şafii Bağdat'ta, bugün dahi büyük imam Ebu Hanife yatmaktadır Bağdat'ta. Azamiye camiinde, medresesinde yatmaktadır. Orada sabah namazını kılarken İmam Şafii kunut okur. Mısır'da, Suriye'de sabah namazını dinlemiş iseniz çok duymuşunuzdur radyoda. Kunut okurlar sabah namazı ikinci dekatten sonra. Efendimizin okuduğu vakit. Oraya gidince o, o gün sabah namazında kunut okumamış. Talebeleri demişler, ''Ya imam niçin kunutu terk ettin?'' ''Ebu Hanife'nin huzurunda hayal ederim ona muhalefet etmeye.'' demiş. Müntehiller arasında da mesele bu kadar ciddi ve bu kadar muhabbete bağlıdır. Mezhepler esasen böyle anlamak lazım. resul Ekrem'in ahvalini, etvarini, davranışlarını anlama mevzunda böyle olmuş. Ve bunda büyük bir rahmet vardır. Neden rahmet vardır? rasûl Ekrem'in bütün hayatını tek başına bir insanın yaşaması mümkün değildir. Bu mezhep imamlarını Allah lütfetmiş, ilham etmiş, her birisi teferruatta bir parçasıyla sahneye çıkmış ve bu parçalardan birini yaşayan kurtulur. Yoksa her imamın noktayı nazarını insanlar yaşama mecburiyetinde kalsalardı, yani mezheplerin tevhidi olsaydı belki her imamın söylediği şey yaşama mecburiyetinde kalacaktık, o zaman müşkilat olacaktı. Onun için hadis zayıf dahi olsa, Efendimiz şöyle buyurur. اِخْتِلَافُ ümmeti رَحْمَةٌ Ümmetimin ihtilafı rahmettir esasen. Bu hak mezheplerden birine uymasa bir yerine uyacaktır. Bir de bunlar çeşitli meşreplere göre çok hoştur, çok latiftir. Mesela öyle mesele vardır ki orada gönlü işletmek daha mühimdir. İnsan o mezhebe geçiverir. Öyle mezhep vardır ki orada insan tabiata karşıdır, zahiridir mesela bir Kadiri gibi bir efendim Ekberi gibi bir Mevlevi gibi cehri yapar her şeyini. Ona göre de tabiata karşı olması lazım. Mizaç öyle iktiza etmektedir. Bütün insanların mizaçlarını, meşreplerini birleştiremeyeceğinize göre mezhepleri birleştirme veya bunların böyle ayrı ayrı olmasını hor görme, yadırgama safbirlik olur biraz. Beşer o kadar çeşitli tabakalardadır ki bunları birleştiremezsiniz. İmamların farklı meseleleri, farklı anlamalarına gelince müsaadenizle artı onu, mesela diyeceksiniz ki nasıl oluyor bu iş? İmam Şafii hazretleri insanın vücudundan kan çıktığı zaman abdestin bozulmadığına hükmediyor. O da insanın eli nikah düşen bir kadına değdiği zaman bozulacağına hükmediyor. Ebu Hanife insanın elinin kadın eline değdiği zaman bozulmayacağına hükmediyor. Vücudundan az dahi olsa kan çıkıp aktığı zaman bozulacağına hükmediyor. Bir farklılık var, açık bir farklılık var. Bu meseleyi temelinden anlamaya bağlıdır. İmam Şafi Hazretleri şöyledir. resul Ekremle beraber ashab-ı kirem harp ederlerdi. Çok defa vücutlarından yara alırlardı. Ondan sonra kılıcı kanlı, kabzası kanlı, vücudu kanlı, Allah'ın huzurunda dururlardı, namaz kılarlardı. Demek ki vücuttan çıkan bu kan, abdesti bozmuyordu, bozsaydı, ikaz ederdi. Ebu Hanife'nin taraftarlar o Şafii'yi görmedi. Derler ki, ''Ya imam sen doğru söylüyorsun ama bu harp zamanı gibi bir zarurete mebnidir. Yoksa her zaman böyle olmaz. Binaenaleyhse her zaman insanın vücudundan kan çıksa onu yıkaması gerekirdir.'' Bakın bu vakanın anlaşılmasında bir ayrılık oluyor. Fakat öyle tatlı bir ayrılık ki, harb ederken sen de öyle kılacaktın, etmediğin zaman da böyle kılacaktın. Zayıf bir değişik vaka daha size nakledeyim. Ebu Hanife'nin meseleleri teşrih masasına, dini meselelerin anatomisini yaptığı masaya bir mesele getiriliyor. Kainatın efendisi namaz kılarken, mübarek yüzünde bir sivilce çıkmış. Hazreti Ayşe kalkıyor pak eliyle o sivilceyi koparı veriyor gözünü tırmalıyor. Ben de dohalet ruhiye vardır. Başkasının yüzündeki sivilce beni ilgilendirmez ama gözümü tırmaladığı için müsaade ederse onu koparı veririm orada. Bir halet ruhiye meselesi, titizlik hassasiyet meselesi. Yüzünden sivilcenin kopuşunu gören aleyhissalatu Vesselam kalkar abdest alı verir. Şimdi bu mesele kapalı bir zarfın içinde imamın önüne getiriliyor. Aleyhissalatü vesselam abdest aldı. İmam-ı Azam diyor ki tabi abdest alacak. Sivilce kopunca kan çıktı, aktı oradan su çıktı, aktı tabi abdest alacak. İmam Şafii diyor ki hayır diyor, kadının eli değdiği için abdest aldı diyor. Çünkü kadının eli değmesiyle cinsi sani, cismi sani, onun içinde Mevla'yı müteali düşünme, tefekkür etmeye bir perde bir hail meydana gelebilir. Kadın devreye girmiş olabilir. Ondan dolayı aleyhissalatü vesselam abdest aldı, yine kendi kavmeti kıymetine uygun nezahatiyle Mevla'nın huzuruna geldi. Görüyorsunuz ki mesele bir meseledir. Fakat bu meselenin farklı anlayışı, imamları farklı anlamaya sevk etmiştir. Bu meselelerden birisini cazip bulan Ebu Hanife'nin arkasında yerini almıştır, diğerini cazip bulan İmam-ı Şafii'nin arkasında yerini almıştır. Mezheplerin, bütün meseleleri teferruatta böyle ihtilaf etmiştir ve bu o kadar tatlıdır ki ben Allah'a çok şükür diyorum, mezhepleri böyle ihtilaf ettirmiş, meseleye rüsat kazandırmış, biz de işin neresinden girer, nesiyle amel edersek kurtulmuş oluyoruz, Allah'a hamd ediyoruz. Daha çok da götürür de bu başınızı fazla atmayayım.